وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzrünüz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 23.sü, Asiyyam, yani oruçla alakalı. Allah Azze ve Celle konuyla alakalı buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَمُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ صِيَامُوا كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Şimdi kardeşlerim görülüyor ki savun, siyam yani oruç Takva sebeplerinden bir tanesi. Takvanın hakikatine baktığımız zaman ise Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirmek, Allah Azze ve Celle'nin yasakladıklarını haram kıldıklarından uzak durmak, çünkü korunmaktan maksat, takvadan maksat kişinin kendi nefsini cehennemden ateşten korunmasıdır. Konuyla alakalı Allah Azze ve Celle اِنَّ الصَلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz insanı her türlü fuhşiyattan, her türlü münkerattan alıkoyar diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın kerih gördü her türlü münkerden ve her türlü fuhşiyattan namaz insanı alıkoyar. Yani insan hakkıyla namazı eda ettiği zaman ki Allah'ın Azze ve Celle'nin en sevdiği amel Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a sorulduğunda Assalatul Vaktiha diyor Allah Resulü Vesselam. Yani zamanında kılınan namazdır. Eğer namazı farzlarıyla, sünnetleriyle tam bir şekilde önce güzel bir abdest alıp sonra da Farzlarıyla ve sünnetleriyle güzel bir şekilde namaz kılarsanız işte namaz kıldığınız ağzalarınız eliniz, ayağınız, vücudunuz, gözünüz, kulağınızı da Allah Azze ve Celle her türlü fuhşiyattan ve her türlü kötülükten alakoyacağını söylüyor. Namaz demek ki nedir? Takva sebeplerinden bir tanesi. Bunun gibi oruç da demek ki takva sebeplerinden bir tanesi. Sizi ateşe karşı koruyan amellerden, korumaya sebep olan amellerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle, Umulur ki korunursunuz buyuruyor. Peki bu korunmadan maksat nedir? Umulur ki korunursunuz küfürden ve korunursunuz. Allah Azze ve Celle'nin size karşı vermiş olduğu nimet şükründen gafil olmaktan korunursunuz. Neden? Çünkü insan fıtratı gereği, işte kim yerde iki öğün yemek, kim yerde üç öğün yemek, bunu yeme ihtiyacı hisseder. Ve hiçbir zamanda onun elinden alındığını, yani o nimeti kaybettiğinin farkında olmaksızın Bazen onun nimetin şükründen ne yapar? Gafil olur, cahil olur. Ama Allah Azzele Celle yılda bir ay, yani 12 ayda bir ay Müslümanlara sıyamı yani orucu farz kılmış. Ve bu nimetin yemek ihtiyacının bir nimet olduğunu insanlar hatırlasınlar ve Allah'a olan şükürlerinde cehaletten kurtulsunlar bundan gafil olmasınlar. Umulur ki korunursunuz diyor Allah azze yani Allah'ın nimetinden nimetine şükürden ne yapmazsınız? Uzak kalmazsınız bu şekilde. Ve yine umulur ki korunursunuz, korunursunuz. Yani neyden? ...cimrilikten ve ihtiyat sahiplerini unutmaktan korunursunuz. Çünkü sürekli yiyip içen birisi ne yapmaz? Hiçbir zaman muhtaç ve ihtiyat sahibi insanlara aklına getirmez. Çünkü insanın karnı tok oldu mu, sırtı pek oldu mu hiç kimse aklına gelmez. Ama ne zaman ki karnının acıktığını hisse verse, işte o zaman o fakirin, muhtacın halini anlar ve böylelikle oruçla kendisini o cimrilikten ve başka insanları gerçekten ihtiyaç sahibi kimseleri hatırlamaktan alıkoyar. O yüzden Allah umulur ki korunursunuz diyor, Subhanehu ve Teala. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bunyil İslamu ala khamsin İslam, beş şey üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur, diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şehadeti illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek. Namazı dost doğru kılmak Zekatı vermek ve Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi tavaf etmektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Ramazan ayında tutulan bir ay oruç İslam'ın esaslarından bir tanesi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kullu amel ibni Adem yudagaf. Ademoğlu'nun diyor her Allah için yapmış olduğu her amel kat kat diyor ecir olarak kat kat e sevap verilir ona diyor. El hasenatu bi asr amsalha ila 700 zati. Bir amelin karşılığını Allah 10 mislinden 700 misline kadar verir diyor. Bu en az 10 olur, en fazla 700 olur. Yani bir amel işlersiniz Allah katında Allah rızası için ve Allah Azze ve Celle ona on mislinden 700 yüz misline kadar sevap verir. Allah'ın rahmeti bu kadar geniştir. Dedi ki diyor Allah Azze ve Celle Ce oruç ise bundan müstesnadır. Fe li, bi oruç diyor benim içindir ve onun karşılığını ancak ben veririm diyor. Çünkü kulum yemeğini, içmesini ve şehvetini benim için bırakır diyor. لَسَّائِ مَ فَرْحَتَانِ Oruç tutan kimse için iki tane sevinç vardır diyor. Bir tanesi فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ Orucunu açtığı, iftar ettiği zaman akşamleyin. İkincisi de فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ Rabbisine kavuştuğu zaman yarın kıyamet günü Oruçlu için ikinci bir sevap e, ferhat vardır. Sevinç vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam Muhakkak ki oruçlu kimsenin, biliyorsunuz açlığın vermiş olduğu tesirle ağızda bir koku meydana gelir. İnsanlar katında pek de hoş olmayan bir kokudur. Açlık kokusu İşte o oruçlunun ağzındaki koku Allah Azze ve Celle katında misten daha güzeldir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Ve as-savmu cünnetum cehenneme karşı bir kalkandır, bir koruyucudur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Ve Neyle diyor ki: "İza dakhala Ramazan Ramazan ayı girdiği zaman göğün kapıları açılır. Başka bir rivayette cennetin kapısı aç kapıları açılır ve cehennemin kapısı kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir rivayette rahmet kapıları açılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve başka bir rivayette biliyorsunuz konusu oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayıyla alakalı sumu ve afteri li Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun hilali gördüğünüz zaman da iftar edin demişti Allah bayram Resulü Selam bayram edin. Allah Resulü Selam eğer Ramazan ayının hilalini göremezseniz Şaban ayının hilalini otuda tamamlayın. Fıkhi bir hüküm olarak da böyledir. İmanın 24. şubesi itikaf ile alakalı kardeşlerim. İtikaf Biliyorsunuz Ramazan ayına özel ibadetlerden bir tanesi. Ama maalesef Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu yaptığı müddet, yaptığı halde ve son 10 gün Ramazan ayının son 10 gününde mescidine kapanmış ve tabiri caizse dünyaya alakayı kesmiş ve sadece Rabbisine ibadetle meşgul olmuştur. Böyle yaptığı halde Ki öldüğü sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği sene 20 gün bu şekilde itikaf etmiş mescide kapanmıştır. Maalesef bu sünnet birçok Müslüman tarafından adı dahi bilinmek bilinmemekte ve böyle bir sünnet neredeyse unutmaya yüz tutmuş bir sünnettir. Allah Azze ve Celle tekrar bu sünneti yaşatmayı bizlere nasip eylesin. Amen. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her sene Kur'an'ı e, arz olundur. Yani Cebrail Aleyhisselam gelir, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la mukabele ederdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı oku, Cibril Aleyhisselam da onu doğrulardı diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın vefat ettiği sene Cibril iki kere geldi diyor. Ve o sene Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam 20 gün boyunca itikafta bulur. Allah Azze ve Celle tekrar bu sünneti bizlere yaşatmayı nasip eylesin kardeşlerim. Evet imanın şubelerinin 25.si Menasikul haccı vel umra Hac ve umre ibadeti. Allah hepimize kardeşlerim gitmeyenlere haccı e, nasip eylesin. Hakikaten büyük bir ibadet ki İslam'ın Şartlarından bir tanesi. Allahu Azze ve Celle Kur'an'da وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ Gücü yeten kimsenin Kabe'yi tavaf etmesi, hacc etmesi Allah'ın kullar üzerindeki bir hakkıdır, diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَل وَعَلَّا كُلِّ ضَامِرٍ يَت۪ينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ الْعَمِينَ Ve insanlara da her taraftan, yürüyerek ve binekli olarak bütün uzak yollardan, bütün dünyanın her yerinden ne yapsınlar? Hac etmeye gelsinler. Allah'ın sürülecelle. <gülüyor> <gülüyor> Umreyi ve haccı da Allah için tamamdır. Demek ki hac ibadeti de ve umre ibadeti de Allah için yapılan ve imandan olan ibadetlerden bir tanesi. Allah Resulü aleyhisselatu ve Yine hadisinde İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yeten için hac <gülüyor> buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ömer radiyallahu anhu diyor ki, biz otururken Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanında... Bir adam geldi ve dedi ki ey Muhammed İslam nedir diye sordu. Allah Resulü Selam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir. Namazı kılman, zekatı vermen, haccetmen, umre yapman, cenabetten gusletmen, güzelce abdest alman, Ramazan orucunu tutmandır dedi diyor. Adam dedi ki eğer bunları yaparsan ben Müslüman mıyım? Evet sen bunları yaparsan Müslümansın dedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine diyor ki Allah Resulü ey insanlar Allah size haccı farz kıldı, hacc diyor. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü her sene mi Allah Resulü sustu diyor. Hatta adam bunu üç kere tekrar etti. Ve Allah Resulü sələm, لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَسْتَتَعْتُمْ Eğer evet deseydim bu üzerinize farz olurdu ve siz de buna güç getiremezsiniz diyor. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselam. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalâtu vesselam'a hangi amelin daha üstün oldu, soruldu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve Resulü iman etmendir dedi diyor. Sonra hangisidir diye sorulduğunda El-Cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihad etmendir. Sonra hangisi diye sorulduğunda Haccun mebrurun kabul edilmiş bir hacdır dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Her kim Allah için hac yapar ve ihramdayken, ihramlıyken hanımıyla cinsi münasebet yapmaz ve herhangi bir günah da işlemez ise <gülüyor> o diyor beldesine tıpkı anasından doğduğu gün gibi tertemiz döner diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah Resulü yine şöyle buyuruyor iki umre arası Umreden umreye, arasındaki günahlara kefarettir, diyor. وَالْحَجُّ الْمَضْرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ بِالنَّ الْجَلَّ Kabul edilmiş bir haccın karşılığı da ancak cennettir, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyurur ki, اِنَّ عُمْرَةً ف۪ي رَمَضَانَ تَعْبِلُ حَجَّةً Ramazan ayında yapılan umre, hacca renktir, hacca eşittir, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü Və sələm. yine Allah Resulü aleyhissalatü və sələm buyuruyor ki khatam kabilesindən bir kadın dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah Azəməcəni haccı farz kıldığında babam çok yaşlı birisi böyle olduğu halda haccı farz kılındı Kendisi hacca gidemeyecek kadar yaşlı ve bine, bineye bindiği zaman üzerinde duramayacak kadar çok yaşlı ve bitkin diyor. Onun için hac var mı veya onun adına hac yapayım mı diye sordu. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatu vesselam evet ve başka bir rivayette sen onun adına bir borç olsaydı öder miydim? Evet bu daha önemlidir diyerek onun adına hac yapmasını söyledi. Söylüyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü aleyhisselam ey insanlar Allah Azze ve Celle sizin üzerinize haccı farz kıldı. Akra İbn-i Havis adlı sahabe kalkıyor ve diyor ki ey Allah Resulü her sene mi? Ve Allah Resulü aleyhisselam evet deseydim her sene olurdu da siz buna güç diyor. E diyor ki Allah Resulü Selam haccınızı ve umrenizi yerine getirin. Çünkü bu hac ve umre günah fakirliği ve günahları giderir diyor. Tıpkı bir e, elbisenin giderildiği gibi ya da bir demirden pas demirin pası gibi diyor. Ve kabul edilmiş bir haccın sevabı da ancak cennettir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yine rivayette Allah Resulü sallallahu kim hac yapmayı isterse ona da acele etsin diyor. Çünkü yarın ne olacağını kimse evet. bilemez buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, imanın 26. şubesi el cihadu fi sebilillah Allah yolunda yapılan cihattır. Allah diyor ki azze ve celle وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Allah yolunda cihad edin, diyor. يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ Onlar, o mücahitler Allah yolunda cihad ederler ve kınayanının da kanamasından korkmazlar, diyor Allah Azze ve Celle. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amellerin hangisi üstündür diye soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Allah'a ve Resulüne iman etmendir. Sonra hangisidir diye sorulduğunda Allah yolunda cihad etmendir. Sonra hangisi diye sorulduğunda kabul edilmiş bir hacdır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beyne buyurur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakın düşmanla karşılaşmayı ümit etmeyin, istemeyin temenni etmeyin Allah'tan afiyet isteyin ve şayet düşmanla da karşılışırsanız sabredin şunu çok iyi bilin ki ennel cennete tahta zilari muhakkak ki cennet kılıçların gölgesi altındadır Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki her kim Allah'a iman eder Resulüne iman eder Namazı dosdoğru kılar, Ramazan orucunu tutarsa Allah Azze ve Celle'nin onu cennetine girdirmesi üzerine bir haktır diyor. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjde verelim mi, müjdeleyelim mi? Diyor ki cennette yüz derece vardır ve Allah Azze ve Celle bunu mücahit Allah yolunda, kendi yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasında yani bu yüz dereceden her iki derece arası da tıpkı gökle yer arası gibidir diyor. Allah'tan istediğiniz istediğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin diyor. Muhakkak ki o cennetin ortasında en yüce yerdedir. Onun üstünde Rahman'ın arşı vardır ki ondan diyor cennetin nehirleri akar. O yüzden... Bu hadis gireyince istediğiniz zaman Allah'tan bir tepsi isteyin. Yine diyor ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bir kimse ki diyor Allah yolunda cihad için çıkmıştır ve çıkmasının tek bir sebebi de Allah'a ve Resulüne olan imanlarıdır imanadır diyor. Ve Allah Azze ve Celle onu iki şeyle mükafatlandırır ya ganimetle sağ bir şekilde eve döner ya da onu cennetine girdirir. Onun için mücahit için, Allah yolunda cihad eden için, kimse için iki ecir vardır. Bir ganimet ecri, ganimeti kazanması iki ya da Allah Azze ve Celle'nin onun cennetine girdirmesidir. Meyne diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor. Eğer bazı durumlar olmasaydı muhakkak ki hiçbir Allah yolunda hiçbir seriyyeden, hiçbir savaştan geri kalmazdım diyor. Vallahi ben öyle istedim ki Allah yolunda cihad edip öldürüleyim. Sonra diriltilip tekrar Allah yolunda cihad edip öldürüleyim. Sonra diriltilip Allah yolunda cihad edip öldürüleyim. Sonra Diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde devam etti diyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam رِبَاطُ يَوْمٍ ف۪ي سَب۪ينِ Allah yolunda tutulan nöbet diyor, sınırlarda tutulan nöbet خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَ Dünyadan ve içinde bulunanlardan çok daha hayırlıdır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ve yine diyor ki Allah yolunda atılan bir adım, gitmeler, gelmeler hayrun mine dünya ve ma fiha. Dünyadakilerden ve içindekilerden daha hayırlıdır diyor Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatu ve selam. Ve ki Allah yolunda diyor tozlanmış bir ayağa muhakkak ki cehennem ateşi dokunmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve ve selam. Evet. Her kim Allah yolunda savaşan bir kimseyi teçhiz ederse muhakkak o kimse savaşmış gibidir. Her kim bir gaziyi donatırsa Allah yolunda muhakkak o kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibi ecrini alır diyor Allah Resulü aleyhisselatu ve Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bir deve getirdi. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bu deve savaşta bir mücahidin binmesi için Allah yolunda cihad etmesi için bu deveyi sana getirdim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu getirdiğin gibi sana diyor kıyamet günü 700 tane tıpkı bunun gibi sana deve verilecektir diyor. Allah rəsülü, aləyhissəlatu vəs-səlam. Evet.